Kardeşlerim, muazzez müminler Zaman zaman belalar, musibetler insanları kuşatır İnsanlar, Meta Nasrullah, Allah Azze ve Celle'nin yardımı nerede diye imdad ederler Bütün cihetleriyle kuşatılmış olduklarını hissederler وَنَحْنُ أَقْرَبُ اِلَيْهِ مِنْ حَبْلِ الْوَرِيدِ Aslında bu iklimler, bu atmosferler Kulun Rabbini, kulun kainatın sahibini Kendisine şah damarından daha yakın oluşunu hissettiği anlardır İşte o zamanlar وَاَعْتَصِمُوا بِحَبْلِ اللّٰهِ جَمِيعًا وَلَا تَفَرَّقُوا Bütün o yeryüzüne ait aidiyetleri Elinin tersiyle itip bir tarafa terk edip varlığıyla bütün hücreleriyle Cenabı ı Hakk'a kainatın sahibine Onun habli metinine, kitabına, Kur'an'ına sarılma anlarıdır o anlar Bu cihetle belalar bütün açılardan insanlar için felaket değildir وَلِيَعْلَمَ اللّٰهُ الَّذ۪ينَ آمَنُوا وَيَتَّخِذَ مِنْكُمْ Hakiki müminle marka müslümanını birbirinden ayıracak ve ettiğimin komuşu heda belki size şehitler ikram edecek. Efendimiz Ali Vesselam defalarca kuşatıldılar, bedir de kuşattılar, mübarek ellerini kaldırdılar. Allahum ve in tehlik hadi elgizaba. Falan toğbda fil arzı abda yara. Eğer bu bir avuç Müslüman burada şehit olursa, sana yer ibadet edecek kimseler kalmayacak. Kendi çocuklarım adına, ailem adına Ebu Bekir'in, Osman'ın, Ömer'in çocukları adına değil Ümmetin, İslam'ın geleceği adına senden zafer istiyoruz ya Rab Allahümme in tehlik hadihil isâbe Felen tu'bede fil ardı ebedâ Göklerin kapısı açılıyor İzü tessegîfûne rabbekum Enni mumidukum bi mumiddukum bi'elfim minel melâiketi mürdifîn Madem ki Allah'ın kainatı yüzü suyu hürmetine yarattığı Hz. Muhammed Aleyhisselam imdad ediyor Evvela bin melek ardından üç bin ardından beş bin melek Hz. Resulullah Aleyhisselatü Vesselam'ın imdat çağrısına Cevap olsun diye semadan yeryüzüne iniyor Allah davasına Allah kitabına Onun yolunda yürüyenlere imdad ediyor Bu milletin İslam ümmetinin tarihin farklı zamanlarında farklı dönemlerinde kuşatıldığı anlar oldu Onlardan bir tanesi belki de en önemlisi Çanakkale Muharebesi Orada da kuşattılar Hani Bedir'e Bedir'den sonra gelirken Mekke Mekkelilerin Uhud'dan sonra gelişini anlatırken Büyük bir propaganda faaliyeti içerisine giriyorlar. Diyorlar ki, اِنَّ النَّاسَ قَدْ جَمَعُوا لَكُمْ فَخْشَوْهُمْ فَزَادَهُمْ اِيمَانًا وَقَالُوا حَسْبُنَ اللّٰهُ وَنِعْمَ الْوَكِيلُ Ebu Sufyan geliyor diyorlar. Yeni büyük bir malûbiyete hazırlanın. Uhud'un yaralarını saramadan yeniden Mekke. Kıyamet gibi, seller gibi bir orduyla geliyor. ashab kiramı korkutacaklarını evlerine çekileceklerini kılıçlarını bırakıp teslim olacaklarını zannediyor böyle bekliyorlar. Fezaedhum imana imanları dağ gibi oldu abideleşti. Ya Rabbi cennetin kokusunu alıyoruz bize cenneti ikram et dediler. Vakalu hasbunallahu ve ni'mel vekil. Rabbimiz Allah'ımız Mevlamız var. Dünyanın en büyük orduları gelse Dağlar üzerimize boşansa Boşansa Allah'ımız var dediler Onlar da Çanakkale'ye geliyorlar Dünyanın en büyük donanmasıyla geliyorlar Eminler kendilerinden Kısa zamanda İstanbul'a gidecekler Ayasofya'da ayin yapacaklar içki içecekler Sultan Fatih'in kabrini tekmeleyecekler Yavuz'un kabrini tekmeleyecekler Onun için geliyorlar Azınlıklarda İstanbul'da hazırlıklar var davetiyeler basmışlar Falan günü falan yerde müttefik donanmasını karşılayacaklar diye 3 Kasım 1914 tarihi itibariyle Çanakkale'ye geliyorlar Çanakkale'yi vuruyorlar Geçecekler eminler kendilerinden ama haberleri yok Beş yaşında amin alaylarıyla camiye medreseye gönderdikleri Anadolu çocukları evlerinde sabahlara kadar Siyer-i Nebi okumuşlar. Allah Resulü Aleyhisselatu Vesselam'ın ashabını Enes bin Nadr'ı okumuşlar. Minel mu'minine ricalun sadaku ma'ahadullaha aleyh fe minhum men kaza nehbehu ve minhum men ''Ya Resulallah, Rabbim nasip etmedi Bedir'e gelemedik, yeniden gelirler, yeniden İslam'ı kuşatırlar mı? Allah bize de şehadeti nasip eder mi?'' diye cenneti bekleyen Anadolu evlatlarından habersizler. Hani söyütten kalkmış Akgün köyünden, Bileciğe gelmiş, bir akşam vakti yağmur yağıyor, uzakta bir süleyet gibi duruyor bir Anadolu kadını. Bilecik İstasyonu'nun kumandanı Abdülkadir Bey diyor ki yanındaki emir erine çağırın o kadın neden durur yağmurun altında Çağırırlar sorarlar Der ki içeride yavrum var onu uğurlamaya geldim Peki çağıralım son bir defa görüşmek ister misin? Olur der Söğüt'ün Akgün köyünden Çağırırlar gelir Kumandan diyor ki bekliyorum anne yavrusuna nasihatte bulunacak Aman ha evladım cephenin ön tarafında yer alma diye Bu tür ifadeler sarf edecek Sanki o Anadolu kadını aslan kesildi Elini Hüseyin'in omuzuna koydu Dedi ki yavrum baban şıpkada Dayım dömekede ağaların Çanakkale'de şehit oldu Şimdi seni gönderiyorum eğer camilerimizin kandilleri sönecekse, Allah'ın kitabı payımal edilecekse, örtümüze el uzatılacaksa, sen de cebeden diri olarak geriye dönersen, dokuz ay seni karnında taşıyan annenin sütü sana haram olsun yavrum. Bu iman bundan haberleri yok. Onlar deniz zırhlılarına Denizaltılarına Askerlerine silahlarına güveniyorlar Onunla geliyorlar Mehmet Akif diyor ki Çanakkale Muharebesi başladığı zaman Berlin'deydim Sürekli ateşenin yanına gidiyorum Çanakkale'den yeni haberler var mı diye soruyorum Bir gün akşam dedim ki Komutan söyle bakalım Sana göre bu muharebenin neticesi nasıl olur Dedi ki Karşımızda büyük bir ordu var. Elimizdeki silahlar yetersiz. Bunların karşısında duramayız, dayanamayız. O zaman Akif şunları söylüyor. Sanki İstanbul, Berlinle, Çanakkale arasındaki bütün engeller, mesafeler kalkıyor. Anadolu'nun kahramanları ona diyorlar ki, Çanakkale'nin muzafferleri ona, ona diyorlar ki, denizler ordu bulutlar donanma yağdırsa, ''Değil mi cephemizin sinesinde iman bir, sevinme bir, acı bir, gaye aynı vicdan bir, değil mi sinede birdir uğran yüreki yılmaz, cihan yıkılsa emin ol Çanakkale sarsılmaz?'' Dönüyor kumandana diyor ki ''Bırak bu askeri hesapları.'' Evet onların silahları bizden üstündür. Ama orada Bedrin ruhu var. Orada Uhud'un ruhu var. Oranın manevi kumandanı Hz. Muhammed Aleyhisselatu Vesselam. Anadolu'nun askerleri, aslanları bana söz verdiler. Hepsi şehit olsa şehadet mertebesine yükseleseler dahi asla Çanakkale'yi, Anadolu topraklarını çiğnetmeyecekler. 18 Mart itibariyle büyük bir taarruza hazırlanıyorlar Akşamdan Nusret Mayın gemisiyle Boğaza elimizdeki mayınları döşedik Zırhlılarının bir kısmı topçularımızın ateşiyle Çanakkale sularına gömüldü Büyük bir tane zırhlı var Oşin zırhlısı o geçti bütün tabiyalarımızı İstanbul'a doğru gidiyor Karayı vurmuş Seyit Onbaşı'nın nöbet beklediği tabyayı da vurmuşlar Yaralanmış kendine gelince bakıyor ki bir zırhlı İstanbul'a doğru gidiyor Arkadaşlarına koşuyor sonra topa koşuyor onun da kolları kırılmış Arkadaşları şehadet mertebesine yükselmiş 275 kiloluk topu ya Allah diye kaldırıyor gönderiyor isabet etmiyor. İkincisini alıyor o da isabet etmiyor. Elinde tabyasında bir tane top kalmış. Ya Allah diyor onu da alıyor. Ve ramayte idramayte velakinallah Hani ellerini kaldırıyor iz tasgisu rabbekum. Hazreti Allah Bedir'de Hazreti Muhammed'in dualarına imdad ediyor Aleyhisselatu vesselam. Çanakkale'de o nusret var, o iman var. Oşin Çanakkale'nin sularına gömülüyor Denizden geçemeyeceklerini anlayınca 25 Nisan itibariyle karaya çıkıyorlar Karadan geçeceklerini zannediyorlar fakat Hamilton diyor ki sanki Çanakkale dağları, Çanakkale mevzileri, Çanakkale'deki tabiyalar Müslüman Anadolu evladı doğuruyor. Bir birliği ortadan kaldırıyoruz arkadan diğeri geliyor. Abdurrahman adındaki bir temen, Karargaha, Cevat Paşa'ya öyle itibariyle haber gönderiyor mevzisinden diyor ki kumandanım bir birlikle bir tabura karşı vuruşuyoruz ikindiye doğru ikinci bir haberi gönderiyor karşımıza bir alay çıktı Hz. Kur'an'ı müdafaa etmeye devam ediyoruz ve üçüncü haberi gelemiyor Abdurrahman Temen'in bir, bir birlikle bir Tuga'ya karşı Çanakkale'de mücadele veriyor 57. alayımız var Harp mecmuasında bunu yazdılar O zaman 15 yıllarında Çıkan hat mecmuasında Bütün cebhelere gönderdiler ki O müslüman askerlerin Ruhu imanı şecaat kazansın 57. alayımızın kumandanı Avni Bey Akşam Emrindeki taburun olduğu yeri dolaşıyor, alayın olduğu yeri dolaşıyor. Bakıyor ki ağacın dallarına elbiseler asılmış, her taraf elbise dolu. Soruyor yanındaki emir erine, evladım ne bunlar, neden asılar diye. Kumandanım yarın için büyük taarruz emri verdiniz. Askerlerimiz elbiselerini hazırladılar. Hani belki Efendimiz aleyhissalatu vesselam buyuruyordu ya Uhud'da. اَنَا رَسُولُ اللّٰهِ اِلَيَّ عِبَادَ اللّٰهِ اَنَا رَسُولُ اللّٰهِ مَنْ Ben Allah'ın Resulüyüm, bana doğru geliniz. Kim düşmanın üzerine saldırırsa Allah ona cenneti vaat ediyor. Onlar da Çanakkale'nin başkumandanı Hazreti Muhammed Aleyhisselam'ın emrine hazırlanıyorlar, cennete doğru gidecekler. Madem ki üzerlerindeki elbiseler onların kefeni olacak, yürekleri gibi dışları da temiz Olsun elbiselerini hazırladılar. Bunlar onların elbiseleri. Çanakkale Muharebesinden sonra, muhterem kardeşlerim, her alaya madalyası verilecek. 57. alayı davet ediyorlar. Evvela bin başısını çağırıyorlar şehit olmuş. Yüzbaşı diyorlar, üst temen diyorlar, temen diyorlar. Sonra çavuşuna on başısına iniyorlar. Erini çağırıyorlar. Alaydan bir kişi kalmamış. Tamamı şehit olmuş. Çanakkale'de bu ruh var, bu iman var. Onun için oraya gittiler. Hani Efendimiz Aleyhisselatü Vesselam Uhud'a gidince yokluyor kimler var diye. Asabı ı kiram efendilerimizden yaşları küçük olanlar parmaklarının ucuna kalkıyorlar. Allah Resulü Aleyhisselam bizi uzun boylu görsün de ordusuna alsın diye. Anadolu evlatları, madem ki dünyanın en güçlü dolanması, ezanı Muhammedi susturmaya geliyor, anamızın çarşafına başörtüsüne elini uzatmaya geliyor, Kur'an-ı Hakim'i payimal etmeye geliyor, Sultan Fatih ile hesaplaşmaya geliyor, okullarını bıraktılar, Askerlik şubelerine koştular. Anadolu'da askerlik şubelerinin önünde uzun kuyruklar var. Ortaokul, lise talebeleri Çanakkale'ye gitmek için yazı, kuyruğa geçmişler. Hoca lisede derse geliyor, öğrenci sanki düşman gibi bakıyor. ''Neden bana böyle bakıyorsunuz?'' diye sorduğu zaman ''Hocam Çanakkale'den şehadet haberleri gelirken sen neden burada ders anlatıyorsun?'' İmam gidiyor, müftü gidiyor, bütün Anadolu gidiyor Allah ve Resul davasını muhafaza edebilmek Onu koruyabilme adına gidiyorlar Muhterem kardeşlerim Zahid Bey adındaki bir temen Büyük bir taarruza hazırlanmadan önce Kendisine verilen madalyayı bir mektupla evine gönderir Madalyayı eşi açar İçinde şu ifadeler var Belki yarınki taarruzda Rabbim şahadeti nasip eder. Senin mehri müeccelini verememiştim. Bu madalyadan mehri müeccelini alırsın. Geri kalanıyla da eğer ikram gerekirse bir mevlit düzenler benim adıma bir mevlit okursun ve geri kalanıyla da kızımı Allah ve Resulü'nün emrine göre yetiştirirsin. Şimdi onlar Şehit oldular Allah'a Rablerine yürüdüler 18 yaşında dul eşler bıraktılar Yetim yavrular bıraktılar Hz. Kur'an bu sokaklarda yaşansın diye Okullara bu milletin evladı tesettürle gitsin diye Sokaklara mini çıkmasınlar diye Unlunu göstermekten utanan, haya eden o büyük kadınların torunları iffet abideleri olarak yaşasınlar diye onun için şehit oldular. Zahid Temen'in mektubu da size bunu anlatıyor. Peki ya bu milletin çocukları ne halde okullara giderler? Kızları ne halde sokaklara çıkarlar? Evlerinde şimdi onlar eşleriyle kızlarıyla oturup hangi dizileri, hangi yarışma programlarını seyrederler? Neden 22'sindeki Zahid Beyler Çanakkale'de şehit oldular Neden Fatımalarını, Zeyneplerini, Ayşelerini dul yetim bıraktılar Rabbimizin huzuruna gidiyorsunuz Onlar da gelecekler, siz de gideceksiniz Çanakkale'de şehit oldukları zaman Ellerinde tesbihleriyle bir elinde mazelleri, Bir elinde tesbihleriyle toprağa düşen o dedeleriniz de gelecekler Hani Üstad Necip Fazıl diyor ya Mezarda kan telliyor dedemin iskeleti ne yaptık ne yaptılar mukaddes emaneti. Ne halde şimdi onların ifreti? Ne halde şimdi onların mirası? Biz neredeyiz? Onlar hangi vadide duruyorlar? Ama Çanakkale bize şunu söylüyor. Eğer bu millet Rabbi ile kendi arasında mesafe olmadığını anlarsa, yeniden bütün varlığıyla ona dönerse Hazreti Allah Bedir'de imdad ettiği gibi Çanakkale'de imdad ettiği gibi her zamanda her zeminde yine onlara imdad edecektir de imdad edecektir Filistin'e de imdad edecektir. İki yıldır Hamada, Hısta, Şamda, yavrularının tabutları arkasında ağlayan Hz Nuh gibi, Feda Rabbahu enni maglubun fantasir. yıkıldık Allah'ım gücümüz kalmadı. Esedin uçakları evlerimizi vurdu, tarumar etti. Yavrularımızın tabutlarını taşıyoruz iki yıl oldu. İmdat ile Allah'ım diyen Şamın kadınlarına da nusret edecek. Ama bütün bunlar vel yuhisallahu lzîne âmenû ve yemhıkel kâfirîn. İşte hakikat bu ayette mündemiiz. Allah imtihan ediyor. Kim marka Müslümanı, kim hakiki Müslüman Vel yuhisallahu Çanakkale abidelerin Çanakkale gerçek kahramanların, Suriye büyük kahramanların, büyük mücahitlerin, gazze onların vatanı. Onlar büyüyecek, onlar abide olacak, onlar yeniden yolunu mevzisini kaybeden bu millete cennetin yollarını gösterecek.